Allah'ın elçisi ve müminler, Rabbinden O'na indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. O'nun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Gidiş sanadır, dediler. Allah, hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak, bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri üzerimize yükleme. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz, ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Surenin başında Allah'ın iyi kullarının gayb alemine doğru yolu göstermek üzere gönderilmiş Kur'an'a ve ondan önce gelen kitaplara iman ettikleri, namazı kılıp, zekatı verdikleri Allah'ın verdiklerinden onun rızası için harcamalar yaptıkları bu iman ve güzel ameller sayesinde Allah rızasına uygun bir hayat sürüp iki cihan saadetine nail oldukları zikredilmişti arkadan tafsilata geçilmiş daha önce gelen kitaplar peygamberler, ümmetler Allah'ın onlara bahşettiği çeşitli nimetler nankörlükler isyanlar anlatılmış, bunlardan ibret alınarak İslam'ın getirdiği hidayetten sapılmaması pekiştirilerek istenmişti. Bu sure, hicretin ilk yıllarında geldiğinde muhatapları büyük ölçüde Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşıyorlardı. Onun rızası için her şeylerini geride bırakarak Medine'ye hicret etmiş muhacirlerle, onlara her şeyleriyle kucak açmış Ensar vardı. Allah Teala surenin sonunu getirirken bu kullarına bir mükafat olmak üzere, onlar hakkındaki hükmünü onların kendi nezdindeki yer ve değerlerini bildirmek istemiş, böylece ilk Müslümanların yolunu izleyecek olanlara da bir dini hayat dersi, kul ile Rabbi arasındaki ilişkiyi kurmanın yolu hakkında bir anahtar vermiştir. Resul ve çevresindeki müminlerin imanlarının ve itaatlerinin Allah tarafından tasdik edilmesi eşsiz bir iltifat, emsalsiz bir saadet vesilesidir. Bu tasdiki takip eden niyaz talimi ise, kulluk yolundaki iniş çıkışları göstermekte, iyi niyetli kulların istemeden meydana gelen kusurlarını Yüce Mevla'nın bağışlayacağına işaret etmekte, Hazreti Peygamber'in ümmetine gelen en son ve kamil dinin başta gelen özelliklerinden biri olan kolaylık temel kuralını dile getirmekte, esasen kulluğun güç olmadığını, çünkü Allah'ın kullarına Güçlerini aşan yükümlülükler buyurmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Surenin başıyla sonu adeta bir levhanın iki parçası gibi birbirini tamamlamaktadır. Nitekim ümmetin geleneğinde de hem özellikle okunarak hem de Levhalaştırılıp itinayla duvarlara asılarak bu özellik hayata geçirilmiştir. Allah'ın kullarını güçlerini aşan fiillerle ve davranışlarla yükümlü kılmayacağını ifade eden bu ayet, İslam düşüncesinde ortaya çıkmış bulunan önemli bir tartışmanın çözümüne ışık tutmaktadır. Allah'ın kullarına güçlerini aşan bir görevi yüklemesi, teklif-i yutak, caiz midir? Sorusu etrafında gelişen bu tartışmada, Allah'ın kudret ve iradesini sınırlar korkusuyla caizdir diyenlere karşı, O'nun hikmetine, adaletine, imtihan iradesine, dini, ahlaki, hukuki değerlerin, mükafat ve cezaların makul bir temele oturması gereğine ağırlık verenlerin savunduğu caiz değildir. Hakim olan Allah böyle bir yükümlülük getirmez diyenleri, bu ayet teyit etmektedir. İnsanların kader ve fiillerinde kendi rollerinin de bulunduğunu ifade eden lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır cümlesi kaza, kader, irade, kudret, kesb konularında asırlar boyu süren ve mezheplerin ekollerin oluşmasına temel teşkil eden bir tartışmaya açıklık getirmektedir. İnsanların ortaya koydukları fiillerde ve davranışlarda kendilerine mahsus irade ve kudretleri yoktur diyen cebriye ekolü, bu fiiller ve davranışlar bağımsız olarak insanın irade ve kudretinin eseridir. Fiilini yoktan var eden icat kuldur. Diyen muhtezile mezhebi, kulun fiili meydana gelirken Allah'ın irade ve kudreti yanında etkisi bulunmaksızın kulunki de vardır. Diyen İmam Eşari, bütün bu ekollerin karşısında yer alan Maturidi mezhebi diğer deliller yanında bu ayetten ışık ve güç almaktadır. Bu son mezhebe göre Allah Teala kullarına irade ve kudret güç vermiştir. Bu irade ve kudret yaratılmıştır. Hem hayır hem de şer için işler ve bu manada külli niteliklidir. Külli irade ve kudretin hayır ve şerden birine sarf edilmesi ise cüz'i niteliklidir. Yani cüz'i kudret cüz'i iradedir. Buna kesinleşmiş ve fiile yönelmiş azim, azmi musammem ve kesp de denir. Kesp fiilin aslını Yok iken var olmasını, yaratılmasını değil, vasfını hayır veya şer olmasını etkiler. İşte beşeri sorumluluk da bu kesbe dayanır. Açıkladığımız ayette kulun fiiline etkisini açıkça ifade eden kelime Türkçesi elde etmek, kazanmak, hak etmek demek olan kesptir. Eskiden sıkça tekrarlanan kul kasiptir. Allah da haliktir veya Kul kesbeder, Allah da halk eder cümlesi bu gerçeğin vecizeleşmiş şeklidir. Daha önce mealini zikrettiğimiz bir hadis, Muhammed ümmetinin unutma ve yanılma sebebiyle meydana gelen kusurlarının Allah tarafından bağışlandığı müjdesini veriyor ve burada geçen duanın kabul edildiğini belgeliyor. Hristiyanlık içinde ameli geçerliliği bulunan eski ahitte yeme, içme, temizlenme gibi konularda oldukça zor dini kurallar, yasaklama ve sınırlamalar vardır. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetten başka yerlerde de aynı tarihi gerçek dile getirilmiştir. İslam'ın ümmete getirdiği yükümlülüklerse fıtrata uygundur. İnsanların zorlanmadan hatta kolayca yapabilecekleri ödevlerdir. Şahsi ve özel durumlar sebebiyle zorluk baş gösterdiği takdirde de ruhsatlar vardır. Aslında temel nitelikleri sıralanmış bulunan bu dine bütün insanlığın akın akın girmesi gerekirdi. Mümin aklı böyle düşünür, mümin gönlü böyle ister ve beklerdi. Fakat Allah'ın imtihan için kullarına verdiği akıl, irade, nefis, yine bu maksatla insanlara musallat olan şeytan, milyarlarca insan için doğru yolun ve hak dinin engelleri olmuş, müminin beklentisinin aksine insanların hakkıyla şükredenleri, küfür ve nankörlük içinde olanlardan az bulunmuştur. Bu çokluk karşısında müminler, kendi güç ve gayretleri yanında, ve ondan daha çok Yüce Allah'ın yardımına sığınmak durumundadırlar. Sen bizim Mevlamızsın, İnkarcılara karşı bize yardım et. Surenin bu son iki ayetinin fazileti hakkında birçok sahih hadis rivayet edilmiştir. Bakara suresinin sonunda iki ayet vardır ki bir gecede okuyana onlar yeter. Mealindeki hadis bunlardandır. Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızda Bakara suresinin meal ve tefsirini tamamladık. Bir sonraki programda Ali İmran suresi ile devam edeceğiz. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları